Zaten hazırlıklıydılar. Yaklaşık bir yıldır bu anı bekliyor ve diğer kabilelerden de destek almaya çalışıyorlardı. Onlar için Mekke'nin fethi, bugüne kadar yapa geldikleri hazırlıklarını, hızlandırmaları gerektiğini gösteriyordu ve onlar da öyle yapacaklardı. Kısa zamanda Hevazinliler, Sakif, Nas ve Cüşem kabilelerini de ikna etmiş, tamamının desteğini alarak geri dönmüşlerdi. Saad ibn Bekr ve Beni Hilal kabilelerinden az miktarda destek bulurken Hevazin'in kendi içinden Kab ve Kila boylarıysa vallahi sizler doğudan batıya kadar herkesi yanınıza alarak Muhammed'in üzerine yürürseniz de o yine size galip gelecektir diyerek Hevazin davetçilerini huzurlarından kovmuş ve bu çağrıya katılmamışlardı. Bu kadar dağınık yapıyı toparlaması için aralarından Cüşem kabilesinden 100 yaşını aşkın Düreyd İbni Sımme adında birini reis yapmak istedilerse de o gözlerindeki zaafı öne sürerek bunu kabul etmeyince Malik İbni Af adında 30 yaşlarında genç birini kendilerine kumandan seçtiler. Ancak Malik İbni Af'ın Düreyd'e aşırı derecede hüsnü zanlı vardı ve gelip her meselesini ona sormadan karara bağlamıyordu. Bir aralık Türeid Malike ya Malik diyecekti. Şu anda sen Arapları hizaya getirmiş, Acemlerle Şam'da bulunanları korkutmuş ve Hicaz Yahudilerini de ya öldürerek veya burunlarını yerlerde sürtüp hor ve hakir hale getirerek yurtlarından çıkaran çok kerim birine karşı savaşa çıkıyorsun. Unutma ki Muhammed'le senin bu savaşın burada kalmayacak ve mutlaka sonrası da olacaktır. Toykumandan Malik ona, Yarın seni de sevindirecek olanı göreceksin. Diye karşılık verdi. Gözü dönmüştü ve gemileri bütünüyle yakarak savaş meydanına çıkmayı düşünüyordu. Onun yanına kadar yaklaşmayı başaran Efendimizin elçisi Hazreti Abdullah, Malik'i şunları söylerken duymuştu. Muhammed bundan önce aslında hiç savaşmadı. Onun karşılaştığı insanlar savaşın ne olduğunu bilmeyen tecrübesiz kimselerdi. Ve onun için galip geliyordu. Yarın sabah olunca sizler hayvanlarınızla kadınlarınızı da arkanızı alarak saf tutmaya başlayın. Ardından da hep birlikte saldırıya geçeriz. Kılıçlarınızın kıllarını da kırın. Unutmayın. Onu kınları kırılmış 20 bin kılıçla karşılayacaksınız. Hepiniz aynı anda ve bir adam gibi hamle yapın. İyi bilin ki galibiyet ilk saldıranlarındır. Malik'in maksadı dünya adına malik oldukları her şeylerini yanlarına alan adamları için gemileri yakmak ve onlar için geriye galibiyetten başka bir alternatif bırakmamaktı. Aileleriyle mallarını koruyabilmek için canlarını dişlerine takacaklarını düşünüyor ve bunu müminlere karşı kullanabileceği en büyük koz olarak görüyordu. Derken evtas denilen yerde karargah kurup ordunun toplanması için emir verilmişti. Buraya gelip de kadınlarla çocukların seslerini, koyunların meleişlerini, develerin böğürmesini duyan Dureyd... ...bu işe karşı çıksa da Malik'in ısrarları netice verecek ve Hevaz'in ordusu... ...beldelerinde hareket eden her canlıyla birlikte Topyekû'un saldırı kararı alacaktı. Dureyd'i çileden çıkaran bir hareketti bu ve onun bu tehevvürlerinden Malik de rahatsız olmuştu. Ne olacak artık bunamış diyor ve meseleyi ya o ya ben konumuna getirerek insanların kendisini dinlemeleri gerektiği konusunda ısrar ediyordu. Sonuçta da onun dediği olacak halk yarın ölüp gidecek bir insanın peşinden koşturmaktansa yarını olan bir genci tercih edecekti. Olup bitenleri büyük bir inkisarla takip eden yaşlı savaşçı Dureid, gençliğine olan özlemini dile getirdikten sonra bir hamle daha yapacak ve malike hiç olmazsa bir süvari birliğini ayırarak onları dağ başlarına yerleştirmesini ve böylelikle üzerlerine doğru gelen Müslümanları kıskaç altına alacak şekilde onlara tuzak kurmasını öğütleyecekti. Tetkik vazifesini yerine getirip de geri gelen Hazreti Abdullah, duyup gördüklerini Allah Resulü'ne haber verecekti. Maalesef gelen haberler doğruydu. Göz göre göre üzerlerine bir ordu geliyordu ve Hevazinlilerin bu haberlerini alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına dönerek savaş için hazırlanmalarını emredecekti. Yarın bizim karargahımız, müşriklerin bir zamanlar aleyhimize karar aldıkları ''Ben ikinane nane yurdunun olduğu yerdir.'' buyurdu. Fetihle rahat bir nefes aldıklarını düşünen ashab için, yeni ve zorunlu bir savaş kapısı daha aralanıyordu. Ancak daha onlar Mekke'ye saldırmadan önce onlara karşılık verilmeli ve bu savaş mutlaka Mekke dışında gerçekleşmeliydi. Bunun için daha fazla silaha ihtiyaç vardı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adım daha atarak, Safvan İbni Ümeyye'ye haber gönderip onunla bir yerde buluştu. ''Ya Eba Ümeyye!'' diyordu. ''Düşmanlarımızla karşılaşırken bize ödünç olarak silah verir misin?'' Safvan henüz Müslüman olmamıştı. Ancak Efendiler Efendisi onda Müslüman olma potansiyeli görüyordu... Ve belki de böylesine önemli bir dönemeçte, onunla oturup konuşabileceği, birlikte zaman geçirip İslam'ın güzelliklerini gösterebileceği ve haliyle kalbine hitap edebileceği müşterek anlarını daha da çoğaltmak istiyordu. Safvan ise daha başka şeyler düşünüyordu ve ''Onları benden bir daha geri vermemek üzere mi alacaksın?'' diye karşılık verdi. ''Hayır'' diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ''Bilakis'' ''Onu bir müddet kullandıktan sonra yeniden sana iade etmek üzere emaneten almak istiyorum.'' ''Öyleyse bunda bir mahsur yok.'' dedi Safvân ibni Ümeyye ve gidip yüz zırhla kılıç kalkan cinsinden birçok silah getirerek Efendiler Efendisi'ne verdi. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün amcaoğlu Neffel İbni Haris'ten de üç bin mızrak borç almıştı. İltifat olması için de ''Ona, senin şu mızraklarının müşriklerin belini kırdığını görüyor gibiyim. buyurmuştu. Takvimler Şevval ayının altısını gösteriyordu. Bir cumartesi günüydü. Derken beni ikine yurdunun olduğu yerde, 14.000 kişilik bir ordu hazırlanmış, Allah Resulünden gelecek emri bekliyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu emri verdi. Artık ordu hevazin istikametinde ilerliyordu. Bu yolculukta mahiyet olarak Efendimizin yanında Ümmü Seleme ve Meymune validelerimiz de bulunuyordu. Emir olarak Mekke'de 20 yaşlarındaki Atta i̇bn Sidi bırakmış, ve Muaz ibn Cebel'i de insanlara İslam'ı öğretmesi için tayin etmişti. Artık akşam olmuştu ve mola veriliyordu. Bu sırada Allah Resulü'nün yanına bir atlı gelerek Ya Resulallah! Dedi. Ben sizlerden önce gidip şu dağların tepesine çıkmıştım. Hevazinlilerin yanlarına koyunlarıyla develerini, çocuklarıyla kadınlarını da almış olarak orada bekleşmekte olduklarını gördüm. Aile fertlerinin hepsiyle birlikte gelip orada toplanmışlar. Suvarinin heyecanla anlattıklarını dinleyen efendiler efendisi tebessüm etmeye başlamıştı. Önce "İnşallah onların hepsi yarın Müslümanlar için ganimet olacak." buyurdu. Sonra da asabına dönerek "Bu gece nöbetçimiz kim olur?" diye sordu. Belli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Önemli ve kritik işlerde insanları tavzif ederken gönüllülüğü esas alıyordu. Bu talebine karşılık Enes İbni Emi Merced ayağa kalkmış... Ben ya Allah ...diyordu. Ona döndü ve öyleyse atına bin buyurdu. Hazreti Enes bir çırpıda gidip atına binmiş olarak yeniden Efendiler Efendisi'nin huzuruna geldi. Bu sefer de ona... ''Şu vadiden dağın tepesine doğru tırman ki o bölgeden ansızın bir saldırıya uğramayalım.'' diye tembihledi. Sabah namazının vaktinin girmesiyle birlikte namaz kıldırmak için çıkan Sultanlar Sultanı önce iki rekat namaz kıldıktan sonra ashabına ''Süvarinizden bir haber var mı?'' diye sordu. Kimsenin haberi yoktu ve ''Hayır ya Resulallah hiç haberimiz yok.'' diye cevapladılar ve ardından da sabah namazına durdular. Namazını bitirir bitirmez yine ashabına dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Müjdeler olsun, süvariniz geliyor'' dedi. Daha başına doğru daha dikkatle baktıklarında gerçekten de süvarinin geldiğini görüyorlardı. Çok geçmeden Hazreti Enes gelip Efendimizin önünde durdu. Gecenin raporunu veriyordu. Ben Resulullah'ın bana söylediği gibi şu dağın tepesine kadar çıktım. Sabahın erken saatleriyle birlikte öbürüne de tırmandım. Her ikisinden de dikkatlice baktım ama herhangi birini göremedim. Demek ki gizlenmişlerdi. Ve Hazreti Enes'in anlattıklarını dinler dinlemez, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Peki bu gece hiç atından indin mi?'' diye sordu. ''Hayır.'' ''Namaz kılma ve ihtiyacımı giderme dışında hiç inmedim.'' diyordu Hazreti Enes. Önemli bir meziyetti. Verilen vazifenin hassasiyetiyle hareket edip rotanın dışına hiç çıkmamanın demek ki Allah ve Resulü katında çok ayrı bir yeri vardı ve bunun üzerine Allah Resulü Enes İbni Ebi Merse'de ''Bundan sonra başka bir amelin olmasa bile sana cennet vacip oldu.'' buyurdu. Eftas denilen yere geldiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de büyük bir ağacın altına girmiş ve kılıcıyla kalkanını ağacın dallarına asarak bir süre burada dinlenmeyi düşünmüştü. Bir müddet sonra aniden ''Ey Eba Büreyde'' diye seslenmeye başladı. Mübarek seslerini duyan Hazreti Ebu Büreyde ''Buyur ya Resulallah'' deyip hemen Efendimizin yanına koştu ağacın altında oturan Allah Resulü'nün yanında bir adam duruyordu. O da şaşırmıştı. Ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, yanına yaklaşan Ebu Bureyde'ye şunları anlatacaktı. Burada ben uyurken, bu adam yanıma çıka geldi. Kılıcımı kaptığı gibi başımda dikilip, ''Ya Muhammed, seni benden kim kurtaracak?'' diye seslendi. Bu sesle uyandım ve ben de, Allahu Teala'' diye cevap verdim. Tüyleri ürperen Hazreti Ebu de yerinde zor duruyordu. Bir taraftan eli kılıcının kabzasına gitmiş ve efendiler efendisine ''Ya Resulallah şu adamı bana bırak da Allah düşmanının boynunu uçurayım. Belli ki o müşriklerin casuslarındandır.'' diyordu. Şefkat insanıysa ona işaret ederek ''Sus ya Eba Büreyde.'' ve kılıcını da kınına geri koy, diyordu. Hatta Ebu Büreyde Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den açık emir aldığı için, bu adama bir şey yapamıyor olmanın ezikliğiyle, Müslümanlara sesleniyor, ve duruma muttali olan bir başka sahabinin, bu işi gerçekleştirmesini arzuluyordu. Ancak nebevi şefkat, bunların hiçbirine müsaade etmeyecek ve, Ya Eba Büreyde! Artık bu adamla uğraşmaktan vazgeç. Çünkü beni koruyup kollayan bir Allah var ve o Celle Celaluhu dinini bütün dinlerin üstünde hakim kılıncaya kadar da beni koruyacaktır. Diyerek kendisine suikast kuran bu adamı da affedecekti. ayının 10. gününün akşamı Huneyn'e gelinmişti. Günlerden salıydı. Hevazinlilerin lideri Malik İbni Af da üç atlısını görevlendirmiş ve farklı yönlere göndererek keşif yapmalarını istemişti. Resulullah ve asabına muttali olan Hevazin casuslarının kumandanları Malik'in yanına geri döndüğünde renkleri atmıştı. Korkudan tir tir titriyorlardı. Durumlarından endişelenen Malik onlara Yazıklar olsun size Bu halinizde ne Diye sordu Vallahi de bizler alacaklar üzerinde beyaz giysili adamlar gördük Diye başladılar sözlerine Allah'a yemin olsun ki Şu anda gördüğün hale düşmekten kendimizi alamadık Zira bizler Yeryüzünde yaşayan insanlarla değil Sanki yedi kat sema ehliyle savaşa hazırlanıyoruz Şayet bizi dinlersen ''Mahmin'le birlikte hemen geri dönersin. Çünkü yarın insanlar da bizim gördüklerimize mutlali olunca aynı hale düçar olacaklar. Onların da elleriyle ayakları tutuşacak.'' Adını koyamadıkları bir manzaraydı. Bedir, Uhud ve Hendek'te olduğu gibi yine melekler gelmiş ve Allah Resulüne destek olması için düşmanın gözüne hafifçe vermişlerdi. Ancak Malik'in canını sıkan sözlerdi bunlar.'' Ve önce onlara ''Canınız cehenneme korkak herifler'' dedi. ''Meğer sizler ne de korkak askerlermişsiniz'' diye de ilave ediyordu. Kendince bir tedbir alarak bu üç askeri hapsettirip diğerlerinin de moralini bozmamaları için onları kimseyle görüştürmedi. Bu sefer de ''Aranızdan kahraman birisini bana gönderin'' diye seslendi. Çok geçmeden aradığı adamı huzuruna getirmişlerdi. Malik onu da aynı maksatla gönderecekti. Ancak sonuç öncekilerden farksızdı. O da gidip gelmişti. Aynı şeyleri tekrar edip tir tir titriyor gördüğü manzarayı tasvir edip geri dönmelerini tavsiye ediyordu. Ancak bunların hiçbiri maliki yolundan çevirmeye yetmeyecekti. Ve gecenin geç saatlerinde askerlerine emir vererek vadenin iki tarafına dağılıp gizlenmelerini, savaş başlayıp da Müslümanlar kendilerine doğru gelinceye kadar da buradan çıkmamalarını tembih ediyordu. Maksadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı çember içine alarak ani baskınla yok etmekti. Sabahın erken saatleriyle birlikte... Fahrü Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de asabını savaş düzenine sokmuş, sancak ve bayrakları sahiplerine vermişti. Üzerinde iki zırhla bir mifer ve kalkan olduğu halde onlara hitap ederek beyaz katırının üzerinde asabını cihada teşvik ediyor, dişlerini sıkıp da sebat ettikleri takdirde Allah'ın kendilerine zafer vereceğinin müjdesini veriyordu. Artık ordu harekette hazır. Ve Huneyn vadisine doğru akmaya başlamıştı. Bu sırada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine asabının arasına giriyor ve safları teker teker dolaşarak yol gösteriyordu. Nil Productions sundu.